aha uyku geliyor Baskazali, baskaza. Ali bas gaza. uykucu manyak burada ne komik koşuyor bu ya aha bak viraj alamadan düştü salak yine kalktı aya salak manak ama azimli adam ve selam bak nefece tıkandı devrini verdi yine koca adam görüyor musun Ali C vitaminine gel vatandaş kondisyonsuz ciğerlere birebir gel laf da, sinire uykusuzluğa da birebir gel <gülüyor> Pazar kabusları. <gülüyor> pazar kabusları, pazar kabusları, pazar kabusları, pazar kabusları. Pazar kabusları. Pazar kabusları. FM. Very FM. Perşemefem. Perşemefem, şu dakika saatlerde peki Mustafa Sırtaş, teknik peki. <gülüyor> tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.perşemefem.com www.perşemefem.com <gülüyor>